Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Meydan Medya, İslam Devleti'nin günlük haber bültenini sunar. 5 Cemaziyel Evvel 1445 Pazar Batı Afrika Vilayeti Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Borno bölgesindeki Jakana ile Mayinuk kasabaları arasındaki bağlantı yolu üzerinde Yobe valisinin kovvuyunu çeşitli tipte silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda valinin koruma ekibinden iki unsur öldürülürken diğerleri de çeşitli yerlerinden yaralandı. Hamdallah adır. Ve yine Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz perşembe günü Borno bölgesindeki maud ile Dambua kasabaları arasında Mürted-Nijerya ordusunun bir devriyesinin üzerine patlayıcı cihaz infilak ettirdi. Bunun sonucunda bir 4x4 araç imha edilirken içindekiler de öldürüldü ve yaralandı. Hamdallahadır. Ve son olarak Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz perşembe günü Borno bölgesindeki Çibok kasabasının yakınlarında Hristiyan kafirlere ait köylerden birine saldırı düzenledi ve onlardan 3 kişiyi makineli silahlarla öldürdü. Ayrıca köyün liderine ait evi, bir kiliseyi ve onlara ait diğer mal varlıklarını da yaktılar. Ayrıca bir araç ile bir motosiklette mücahitler tarafından ganimet alındı. Hamdallah <gülüyor> حكم يا, الرأس وينك, يا الراس وينك نصبت مرتد حاكم وغرقكم بالمحاكم يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك نصبت حاتن تحاكم وغرقكم بالمحاكم يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك وأنتم سراة الحبارة